Rabbim, onun günahlarını bağışla, amellerinin güzellerini kabul edip kötülerinden vazgeç, onu azaba çarptırma, zürriyetini de ıslah eyle. Hz. Peygamber bir gün amcası Abbas bin Abdülmuttalib'e, yarın sen de çocukların da ben gelinceye kadar evinizden ayrılmayınız, sizlerle konuşacaklarım var, buyurdular. Ertesi sabah Hazreti Abbas ve çocukları evden çıkmayarak Hazreti Peygamber'i beklediler.